Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Sırma Köksal. Biz burada... <gülüyor> Hoş geldiniz Sırma. Hoş bulduk. Ee, biz burada ikinci kez e, bir yazar dışında... <gülüyor> <gülüyor> Gerçi Sırma'da yazar denemeleri var. Zaten yayınlanmış bir okumanın halleri diye bir kitabı var. Daha doğrusu kurmaca yazarı <gülüyor> olmayan ikinci kişiyi davet ediyoruz. Ama Günün ve Güncel'in edebiyatında bundan sonra... Güncel edebiyatın e, yazarlar dışında eleştirmenler, e, yayıncılar ve okurların da buraya davet etmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda Sırma ilk konuğumuz aslında. Kendisi <gülüyor> Yok bizim için bir şey İyi ki buradasın Sırma uzun yıllardır Aslında hem eleştirmen hem denemeci Hem okur ama aynı zamanda Profesyonel olarak yayın yönetmeni olarak da evet. Yazarlarla ve güncel edebiyatta Haşır neşir biri Bugün biraz Onun hem okur Hem eleştirmen evet. hem de Yayın yönetmeni Kimliğinden yola çıkarak güncel edebiyatı Burada konuşmak Istiyoruz. Aslında biraz şeyle başlayalım istersen yayın yönetmeni olarak hı hı. şu anda Sırma Köksal can yayınlarının yayın evet. yönetmeni ve can yayınları uzun yıllardır. Hatta belki kuruluşundan itibaren e, güncel edebiyata önem veren hı hı. ve her daim güncel edebiyatı basan bir e, yayın politikası. Evet, ama sadece güncel e, kendi kısıtlayan bir yayın evi değil çok ciddi bir biçimde klasik listesi de olan bir yayın evi. Edebiyatın aslında her alanına açık, her çağına açık bir yayın evidir, can yayınları. Ama haklısın güncel edebiyat konusunda güçlüdür. Bugün Türkiye'de artık Çağdaş Klasik neredeyse sayılabilecek hı hı. yazarların birçoğunun hı hı. ilk kitapları can, yayınlarıyla evet. yayınlan, can yayınları tarafından. Yani bir tür yeni yazarları kazandıran edebiyat dünyasında bir yayın olma özelliği var tabii can yayınları Mesela bugün de ilk kitaplar yayınlıyor mu Can Yayınları? Yayınlıyor tabii ki. Tabii. Ki. Peki bunu niye önemsiyorsunuz? Mesela sizin yayınevi olarak. Ee, şöyle birincisi hangi iş alanında çalışırsanız çalışın geleceğe dair bir yatırım yapmakla gerekir. Bir sürekliliktir bu. Dolayısıyla yeni yazarları yayınlamak bu anlamda hem işinizin gereği yeni bir yatırım alanı olarak onları ortaya çıkarmak, yeni dosyalar yayınlamak hem de her ne kadar yayıncılık da bir ticaretse bir şirket tarafından yapılan götürlen bir iş olsa da yine de bir kültürel sorumluluk bölümü var bunun. Ve o kü kü taşıdığınız kültürel sorumluluk nedeniyle de yeni Hı -hı. yazarlara yar açmak zorundasınız. Hı -hı. Onları e okurlara ulaştırmanız gerekir. Bu yani hem kültürel olarak hem de işin ...işleyişinin sürekliliğini sağlamak için gerekli bir şeydir. Peki mesela e, yani e, siz yeni bir yazarı nasıl seçiyorsunuz? Yani onu basmayı sonuçta bu çok hem riskli bir şey hı hı. ama aynı taraf bir taraftan da hani öyle bir yazar ortaya çıkıyor ki işte bu can yayınları örneğinde çok hı hı. var. olanüstü bir yazarla tanışabiliyoruz hı hı. biz hı hı. bazen. Hı hı. Hani bunu bu nasıl işliyor sizin yayın evinde mekanizma e. olarak? Birincisi adı bilinen bir yayın evi olmanın büyük bir avantajı var. Dolayısıyla bize birçok kişiden, okurlarımız olan insanlardan yeni dosyalar gelir. Bunları inceliyoruz, okuyoruz. Ondan sonra iki tane editörümüz okuyorlar. Özellikle her dosyaya mutlaka bakılıyor. Onlar arasından bir ayrılanlar var. Ha bunlar olabilir diye ayrılanlar var. Onlar arasından bir elemeye daha Hı -hı. Tabi tutulduktan sonra yılda ancak tabii ki iki tane, üç tane Hı -hı. gibi bir rakama iniyor bunlar. Hı -hı. Ve onlar üzerine çalışılıyor, edit, ediliyor ve ondan sonra yayınlanıyor tabii ki. Ha, risk mi? Evet risk ama yani Hı -hı. riske girmeden hiçbir şey yapılamaz. Tabii. Peki bir şey soracağım. Mesela bu çalışma sürecinde doğrudan editör ve yazar birlikte e, çalışıyorlar mı veya e, peki bu mesela hani yazarların metinlerine aslında çok müdahale kelimesini kullanmak istemiyorum ama hani bir geçen dönemde bir tartışma da çıkmıştı hani Hı -hı. editörün işlevi nedir editör ne işe yarar gibi bir şey ya da mesela şöyle söyleyeyim Can Yayınları'nda güncel edebiyat yani sadece Hı -hı. şey de değil yeni bir kitap değil Can Yayınları'nda güncel edebiyatta ilgilenen bir editörün e, yazarıyla işbirliği nasıldır e, i̇stersen önce e, editör ne işe yarardan başlayayım e, Editör yabancı bir edebiyat örneği alınıp çevrilip yayınlanıyor değilse tabii Kendi hı hı. ana dilinizdeki yeni oluşturulan bir kitaptan söz ediyorsak eğer Editör yazarla metin arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarar öncelikle hı hı. Çünkü her yazar hele de en başlardaysa e, metni içinde kaybolur. Kendi metnin içinde hataları görmez olur. Körleşir bir süre sonra. Hı hı. Editörün görevi yazarın e, metnini ile arasında mesafeyi açmak ve hı hı. o metne e, bir yabancı gözle bakarak hatalarını görebilmesini sağlamaktır. Hı hı. Ha, tabii ki bunu yaptığını yaparken yazarı incitmemek gerekiyor. Hı hı. Bunu didaktik bir biçimde, olmaz, şöyle yapmalısın, böyle yapmalısınla Hı -hı. yürümez tabii ki. Bunlar fikir alışverişleri, sohbetler, Hı -hı. öneriler, konuşmalar, bazen kabul edilmesi, bazen reddedilmesiyle Hı -hı. böyle bir karşılıklı alışveriş süreci içinde Hı -hı. ilerler. Ama... ...yazarlar zaten bir süre sonra aynı editörlerle çalışmaya devam ederlerse... Hı -hı. ...o editörle yazar arasında özel zaten bir dil oluşur. Ve güven de galiba. Bir, evet, o dil zaten Hı -hı. güvenle beslenen bir dildir. Dolayısıyla ilk defa kitabını hazırladığınız bir yazar... ...hele de işte çok kitapları olan bir yazarsa size ilk başta güvenmez. Ama Hı -hı. bir iki keresinden sonra... E, hı hı. Karşılıklı iyi niyet ve inanç e, oturduktan sonra her şey çok daha yumuşak ilerler artık dostluklar kurulur çünkü hı hı. E, kolaylaşır ilişkiler. Şimdi biraz can yayınlarının üzerinden konuşabiliriz belki. Çünkü can yayınlarında da çok güncellenen şeyler oldu. <gülüyor> Özellikle işte senin orada yayın yönetmeni olduğun andan itibaren can yayınlarında bence oldukça iyi gelişmeler izlemekteyiz. Bir benim şey çok ilgimi çekti mesela can yayınları bir proje yayın evi haline dönüştü neredeyse. Öncelikle mesela şeyi konuşmak istiyorum ben almanak. Ki Hı -hı. Uzun yıllardır Türkiye'de hiçbir yayın evi ya da herhangi bir kurum sadece Hı -hı. yayın değil almanak basmamıştı. Bu çok ilgi de gördü ve almanağın iyi tarafı sadece bize bir yıl dökümü vermiyor. Aslında bizim haberimiz olmadığı şeyleri Hı -hı. öne çıkaran Hı -hı. bir almanak. Ama esas onun için ihtiyacımız Hı -hı. var zaten. De. Bir o var ikincisi mini kitaplar Hı -hı. mesela onlar da bayağı ilgi gördü. Hı -hı. En önemlisi tabi herhalde o çok büyük bir riskti. Kapakların değişmesi kitap kapaklarına. Evet kapaklarını. o esas büyük riskti. Evet. Çünkü bunu başka bir yayın evinde yaptığınızda bu kadar büyük bir risk olmaz. Ama can yayınları 30 küsür yıllık zaman boyunca hep aynı kapaklarıyla yayınlandı. Ve o kırmızı kalp, beyaz kapak üstündeki kırmızı kalp birçok insan okurluk serüvenine ait bir anı. Onunla oynamak... Çok riskliydi. İtiraf ediyorum ki elim ayağım titriyordu. Çok korktum. <gülüyor> Hatta ben bu kadar cesurca ileri atılmaktan yana da değildim. Ama hem can hem utku beni ikna etmeyi başardılar. <gülüyor> beni ve geri kalan herkesi. <gülüyor> Dolayısıyla öyle oldu değişim. Peki bu kitap kapaklarının değişimiyle birlikte özellikle hani güncel edebiyatın da aslında daha görünür olmaya başladığını... E, tabii ki klasikler hala devam ediyor can yayınlarında. Evet. E, daha görünür e, bir hale geldiği de ortaya. Yani öyle ge geliyor evet. en azından. Evet. Bana. Daha hatta, böyle. Hani, hatta hı. şöyle oldu. Yıllardır listemizde olan birçok kitap kapak hı -hı. değişiminden sonra yeniden e, satış listelerine girdiler. Hı -hı. Çok satanlar arasına hı -hı. girdiler. Demek ki daha fazla görünmeye başladılar. E, birbirine çok ba bağlı olan yani çok standart giden kapaklar. Yayın evini çok görünür kılıyor. Girdiğiniz anda can yayınlarını görüyorsunuz vitrinde ve bir güven ilişkisiyle eliniz gidiyor kitaplara. Ama e, bu değişiklikten sonra artık yazarları ve kitapları teker teker görmeye başladınız. Yani can yayınları aslında aradan çekilerek yazarları Hı -hı. E, ve kitapları ortaya koyduğu... Bunu denedi ve başarılı oldu. Yani tabii ki bir takım okurlar hala eski kapakları istediklerini söylüyorlar. Hak veriyorum çünkü okurluk biraz da sapıkça bir şeydir. <gülüyor> Böyle bağlılıklar vardır. <gülüyor> ee, ve okurluğu güzel yapan da bu <gülüyor> e, tutkularımızdır. Ama... E, Öte yandan diğer geniş yeah. kitleler tarafından sanıyorum bu kapaklar daha çok kabul gördü. Sadece Erdal Öz'ün kitapları. Galiba. onu Onlar İlmarkalı. çünkü o Erdal Öz'ün Hı. kendi tasarladığı bir kapaktır. Onu değiştirmek haddimiz değil diye düşünüyoruz. Onu öyle bırakacağız tabii ki. Ee, şimdi ikinci bölümde yine bu konuya devam edeceğiz. Ama biz bir ara veriyoruz programımızda. Ee, bugün seninle konuşmuştuk. Ee, Barış Demirel dinleyelim diye konuştuk. Ne kadar güzel. Temmuz. Thank you. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün konuğumuz Sırma Köksal. Sırma Köksal can yayınlarının yayın yönetmeni ve kendisiyle e, can yayınları ve güncel edebiyata dair sohbet ediyoruz. Şimdi en son can yayınlarındaki değişikliklerden bahsetmiştik. İşte daha öncesinde editör nedir, kimdir, ne tür işlevleri vardır ve yazar editör ilişkilerinden bahsetmiştik. Ee, şimdi biraz eskilerinden de bahsetmek herhalde iyi olur can yayınlarının. Ee, en son Cahit Sıtkılar çıktı. Evet. Üç kitap, üç cilt evet. halinde yayınlandılar. Onları ee, ben gördüm. Şiirler ve... Ziya'ya mektuplar yayınlanıyordu zaten. Fakat e, diğer kitap ilk defa yayınlandı. Evet, bu Hakan Saz yayın hazırladı değil mi? Evet, Yazılar evet, ve evet. söyleşiler. Yani böyle bir külliyat haline dönüştürmek var galiba artık eski evet, yazarları. Evet. Külliyen yayınlama. Evet çünkü sorumluluk sahibi yayıncılığın böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bir, e, tabii ki çağdaş yazarlarda hani özellikle yabancı yazarlarda al hepsini hemen yayınla. Belki zaman zaman yapamıyorsunuz ama... Özellikle Türk Edebiyatı'nın demir başı olmuş dönemeçlerine yer alan yazarların eğer yayınlama imkanı buluyorsanız öyle kitaplarını seçmeler yapmak, şunu yayınlayayım bu da dursun demek bence... Ee, iyi bir davranış değil. En azından edebiyata yeter kadar saygılı bir davranış değil. Zaten şey de öyle oldu değil mi? Halide Edeb'in uzun yıllardır evet. neredeyse hatta evet. bu Atlas kitabevinin Evi'nin basımından <gülüyor> bu yana hatta 50 Tabii. yıldır yayınlanmayan kitapları Tabii. da yeniden. Tabii. Şey, e çünkü yani o. Halide bir yayınlamak gibi bir şans geçmiş elinize. E, e, bunun önünde yani saygıyla ilmek gerekiyor ve yani değerini vermek gerekiyor. Yoksa öyle bu kitabı satar öbürü satmaz diye bir ayrım yapmak çok e, terbiyesiz bir şey bence edebiyata karşı. Bir de şey var yani sizin e, yine can yayınlarının benim gördüğüm kadarıyla e, eski yazarların dillerini bozmadan olduğu hayır, gibi sadeleştirme. yani çünkü... Dille yapılan bir şeydir ve yazar e, Kendi gününde de hangi Sözcüyü seçeceğine Karar vererek kullanır Dolayısıyla biz onları sadeleştirerek ayrıca çocuklar için daha kolay okuyabilsinler diye bastığımızda bile orijinal metinlerini mutlaka basıyoruz. Evet çünkü birçok ticari kaygılarla birçok yayın evi onları işte en son evet. Peyami Safa için yapmışlardı evet. ve çok tartışmıştı. Evet. Evet. Şimdi biraz da böyle senin okur ve <gülüyor> kitaplar üzerine yazan biri olarak... Çok uzun kim? zamandır yapmadığım bir işten söz ediyorsunuz. Bu arada okumanın halleri gerçekten bence çok güzel bir e, kitap. Ediyorum. Ve e, hala baskısı da var. Evet. Din, okumak isteyen dinleyicilerimiz olursa kesinlikle öneriyoruz kendilerine. Ben değil. Yani. <gülüyor> Beraber <gülüyor> önermiyoruz. Ben öneriyorum. Şimdi şey merak ediyorum Sırma. Yani tabii sen e, bir yayın yönetmeni olarak çok yönlü şeyler okumak zorundasın. Belirli bir şeyi takip etmen de tabii Hı. ki senden Hı. beklenemez spesifik olarak. Ama hani Sonuçta günümüz edebiyatın içindesin öyle ya da böyle Tabii. olmak zorundasın. Tabii. Mesela şey düşünüyorum mesela ne düşünüyorsun bugünkü edebiyatın yani baktığında hani iyilik kötülük değil. Genel olarak ne gibi eğilimler, özellikler eğilimler, eğilimler mesela ee, neler? En etkili eğilim bu dergiler tarafından da bir takım dergiler tarafından da çok beslenen bir eğilim. Bu bir ergen dil Hı -hı. Meselesi var hı hı. Bu biraz yanlış anlaşılmış Yanlış okunmuş bir o uzat Biraz ee, Çok e, erkeksi maço Buluyorum fakat e, e, Tuhaftır ki bir takım Kadın yazarlarında bu dili kullandığını Görüyorum yani Bir abi, e, bir abi Durumu var hı hı. Hoşlanmıyorum Ama neye karşılık Geldiğini de anlayabiliyorum ee, sokak dilini yakalamak e, kaygısını e, da yani göz ardı ettiğim bir kaygı değildir edebiyatta hı hı. ama yani e, sokak dilinin de bu kadar egemen olması hı hı. E, beni rahatsız ediyor açıkçası çünkü bir noktadan sonra çok e, göndermeleri lumpene kayıyor bunların hı hı. ve lumpen bir aydın için yani belki arada bir bakılıp incelenecek bir şey olabilir ama böyle gündemde tutulacak ve savunulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben bu hmm. konularda çok katıyım galiba tutucuyum yok galiba. estağfurullah ondan sonra bir bu beni rahatsız ediyor zaman zaman başka bir takım kitaplarda da kurgunun sözün önüne geçtiğini düşünüyorum hmm. çok fazla bu biraz hmm. yavaşladı yalnız bu dediğim abi <gülüyor> edebiyat çok etkin olmaya başladı ama ondan öncesinde de sürekli bir yalan yanlış oradan buradan duyulmuş bir edebiyat her şeyden önce bir kurgu oyunudur cümlesinin hmm. etrafından. O zamanlarda bir yanlış okunmuş Bores daha etkiliydi sanıyorum hayatımızda. Bir böyle sürekli bir böyle polisiye kurguyla iç içe hmm. geçirilmiş ama neden anlatıldığı bilinmeyen hikayelerden oluşan böyle... <gülüyor> ...bazen çok parlak kurgular... ...ama evet de ne... Hı -hı. ...ben bu kitabı niye okudum bana... ...ne demek için... Hı -hı. ...yani çok güzel bir oyun... ...evet ama bu... ...oyun oyun nereye kadar oyun... ...ben çünkü... ...evet kurgu çok önemlidir edebiyatta... ...buna inanıyorum... ...kurgusu bozuk bir kitabı okumak... ...bir işkencedir... ...buna da inanıyorum... ...ama edebiyat eninde sonunda da... ...bana bir şey söyler diye düşünüyorum... Hı -hı. ...e yani... Örnek vermek gerekirse berbat kurgularla yazdığını söyler Nabokov Dostoyevski'nin... ...ama Dostoyevski dünyanın en büyük yazarıdır. <gülüyor> Hiçbir şeyi <gülüyor> değiştiremez yani. Evet. Sonuçta edebiyat bize bir şeyi bir kurgu içinde söyler. Öyle sözsüz kurgu oyunları da hoşuma Hı -hı. gitmiyor. E, son dönemlerle gene bir yükselen... E, ...bazen fazlasıyla politik olma çabası olan metinler görüyorum... E, Kimi zaman çok iyi şeyler çıkıyor. Bu saydığım üç hı hı. E, tavırdan da çok iyi örnekler çıkıyor tabii. Hepsi hı hı. berbattır anlamda söylemiyorum. E, ama edebiyatın kendisiyle ilgili sorunu taşıyan e, metinler gençlerde biraz zor oldu. Yani onda pek rastlamıyorum. Hı hı. Peki mesela eksikliğini düşündüğün bir şey var mı? Şey hani... Ya evet böyle metinler üretiliyor falan ama keşke şöyle şeyleri de insanlar ne bileyim ya yeniden yazmaya başlasalar ya da ne bileyim şöyle temalar yeniden ortaya çıksa falan gibi düşünmüş şeyler öyle var öyle mı? Öyle bakmıyorum Hı. çünkü e, temalar ve e, söylenmek istenilen söz, e, düşünülenler her zaman kendi çağının içinden oluşur. Hı. Dolayısıyla... Benim vakti zamanında çok severek okumuş oldum ...Orhan Kemaller'in bugün yazılabileceğini... ...sanmıyorum. Hı hı. Bugün çünkü öyle bir... ...dünya yok artık. Hı hı. E, ama tabii... ...bir... E, ...Keşanlı Ali Destanı... ...Haldun Taner'ın hiç eskimiyor. Bugünü hı hı. belki çok daha iyi anlatan bir şey. E, hı hı. Bir metindir yani... ...onu anmadan geçemem. Ama o, onun yanı sıra... ...benim çok o, severek okuduğum... ...yeni edebiyatçılar içinde... ...Sine Ergün var... Hı hı. Gerçekten özel olduğunu düşünüyorum. Hmm. Çok ıı, tasarruflu yazan, çok ıı, sözünü çok ıı, nasıl diyeyim küçülterek, rafine. Rafine, yani çok kompakt demek Hı -hı. istiyorum da ıı, yanlış Hı -hı. bir şey söylemek istemiyorum. Çok böyle özünün Hı -hı. etrafında kozasını kurup özünü dağıtmadan Hı -hı. ve çok şeyle ölçüsünde söyleyen bir yazar olduğunu düşünüyorum e, genç yazar sa, sayalım yaşıtım olduğu için <gülüyor> e, akranım olduğu için memnuniyetle ama yeni bir yazar olarak konuşamayız. sayı Şule Gürbüz'ü çok evet. özel bir yere Hı. koyuyorum Üstesna, evet. evet. peki madem şimdi Sine Ergül Şule Gürbüz e, bunlar da böyle arka arkaya geldi yani tabii ben kendi adıma şey diye düşünüyorum mesela günümüz kadın yazarlarını çok cesur buluyorum. Metinlerle. Her zaman cesurdular. Hı hı. Her zaman çok cesur olduklarını düşünüyorum. Her çağda, her koşulda yani bir bin e, Bize bugün hiç bir, bir sıkıcı bile gelebilir belki zaman zaman yer yer. Ama kendi çağı için ne kadar cesur olduğunu düşün. işte bir... Neziye için kendi Hı -hı. çağında ne kadar yeni, taze Sevgi, ve sol so e, Leyla Erbil, Hepsi yani herhalde. bütün bir e, imlayı Hı -hı. değiştirmeyi göz alabilmek bunlar. Çok özgüvenli yani çok özgüvenli ve cesur yani günümüz, tavırlardır. Yani günümüz kadın yazarlarının. E, ya Suat Derviş'le de katarız. Tabii. Yani birçok. Yani günümüz kadın yazarlarının da o mirası, yani cesur olma mirası da e, devam çünkü ettirdikleri. Çünkü zaten kadın yani. olarak hayata başladığınızda cesur olmak zorundasınız. Yani çünkü size Hayat içinde biçilmiş rol o kadar geri planda ki zaten o geri planda kalmamak adımını ilk attığın anda zaten o bir cesaret gösterisi. Dolayısıyla kadınların kaybedecek daha az şeyleri oluyor o kararı verdikten sonra. Doğru. Bir de ben şeyi çok önemsiyorum ve senin de çok haklı olduğunu düşünüyorum programın başında söylediğim bu yanlış okunmuş o zatay hikayesinin. Gerçekten bugünün edebiyatındaki bu eril ve ergen dilin evet. e, ne kadar hani... E, biz yanlış okumalar toplumuyuz. E, bir araştırmada da okuduğunu anlamak konusunda en alt seviyede yer almışız. <gülüyor> e, ben e, bunun gibi birçok şeyin e, yanlış okunduğunu düşünüyorum. Sadece Oğuz Atay'ın <gülüyor> değil parodinin parodi yani yazarın parodisini yaptığı bir şeyi gerçek sanıp kendine bundan bir karakter aramak. Hı -hı. ...bunu Don Quixote'da da yapıyoruz mesela Hı -hı. yani... ...Servantes'in e, sevmediği bir karakterdir Don Quixote... ...ve sevmediği için bu adamla alay etmek için yazar... ...Don Quixote romanının mükemmel bir roman olması kitabın Hı -hı. değeri ayrıdır... ...Biz Don Quixote e, romanını sevmek ayrıdır... ...Don Quixote karakterini sevmek ayrıdır... ...biz marifet sanıyoruz Don Quixote'lu... ...Don Quixote dediğin kendi... ...yalan yanlış doğrularını... ...hiç tartmadan biçmeden... ...onun bunun üstüne sille tokat yürüyen bir... E, ...sersem... Evet. <gülüyor> ...yani şahane bir karakter değil... ...ama biz bunu... ...bunu da merfez sanıyoruz... ...sanıyorum bu, bu... ...genel sorgulama yeteneğiyle ilgili bir şey... ...ve kolay geliyor... Doğru. Bu örnekleri buralardan bulunan. Bir de şey gibi yani kolay gelmenin dışında. Hani herkes uzata Atay'a hayran okudum. Ya ben hayranım. de hayranım. Çok iyi şey, bir yazar. Böyle ama böyle dönüştürmek. <gülüyor> çok hani. iyi bir yazar ama albayım albayım bir parodi. Değil mi? O kadar. Evet. Ee, Sırma çok teşekkür ederiz. Ben Katıldığın teşekkür ederim. için umarız seni başka bir zaman tekrar e, burada görebiliriz. Çok sağ ol geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.